çok önemli bir konunun yani Filistin üzerinde durmalıyız. Filistin aslında çok tarihi bir isim gibi görünüyor. Öyledir. Tarihte Filistinler diye bir kavim var. Bu büyük ölçüde batıdan gelen deniz kavimlerinden Palazilerden olduğu açık. Fakat bu Palazilerin Filistin denen bölgeye yerleştiği hücum ettiği de açık olmasına rağmen bunların ne ölçüde Filistin'i oluşturduğu, ne kadar hakim oldukları işte bu tartışılan bir konu. Filistin toprağı şurası çok açıktır ki miladın 8 bin yıl öncesinden beri yerleşim olduğu bilinen bir toprak. Hatta bu yazıdan öncesine de gidiyor. Orta Doğu toprağı Tarihin bilinen en eski zamanlarından yani ezelden belki İngilizce tabiriyle from the time immemorial hatırlanmayan zamanlardan beri uygarlığın göründüğü yerler. Ve nihayet bildiğimiz tarihsel çağları İslamiyet'in ilk zamanlarında Emeviye devrinde ki enteresan kültürel geçişi çünkü buradaki Halife Hişam'ın sarayında biz hala Bizans Roma döneminin resimlerini, mozaiklerini, hatta nü resimlerini bulabiliyoruz. Ve ondan sonra klasik İslam devrinden sonra nihayet Memluklar ve Osmanlılar. Memluklar bu bölgede aynı cellutta İlhanlı-Mogol ordusunu, hücumunu durdurmuşlar. Ve dolayısıyla Orta Doğu asırlarının son altısı, özellikle Memlüklerden sonra Osmanlılar bir sulh-sükun devri halinde geçmiştir. Arada Napolyon'un, daha doğrusu o zamanki tabiri de General Bonapartın Akka'ya çıkışı ve kendisinin Mısır'ın fatihi olan Mısır'a yerleşen bu Napolyon Bonapartın. E, Akka'da Yerel ayanlardan sayılan Cezar Ahmet Paşa tarafından Püskürtülüşü var Ki Bonapart'a Karşı büyük bir koalisyonun Önemli başarılarından Biri sayılır Ve nihayet Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Ve oğlu İbrahim Paşa'nın Bu bölgeleri tekrardan Osmanlı'nın elinden Alması var bir süre için Halk pek memnun olmamış bundan ve ikinci Mahmuttan itibaren de bu bölgenin daha sıkı bir şekilde merkeze rapt edildiği görülüyor. Geldik Filistin'in ismine. Filistin ismi çok açık söyleyelim Ne Memlükler devrinde ne Osmanlılar devrinde kurulmamış ve kullanılmamış Buraya genellikle Bilad-ı Şam Yani Avrupa tabiriyle ile Greater Suriye deniliyor Suriye tabi bugünkü Suriye değil Tarihi coğrafya bakımından Daha geniş bir bölge Ve Filistin ismi de Osmanlı yönetimi yıkıldıktan sonra Yeni gelen idarenin verdiği Tarihi coğrafyayla Ne kadar bağdaştığı belli olmayan Bir isim Ama şurası bir gerçek Bugünkü İsrail Artı işgal altındaki Batı Şeria Ve Gazze ve hatta Golan Tepelerinin bir kısmı Kullanılan dil Dinlerin halitası Hatta muhtelif Etnik grupların bileşimi bakımından çok özgün bir bölge. İşte bu Filistin içinde bugün kaynayan bir kazan var. Bu nedir? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Osmanlı yönetimi hiç kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyorum. Dört asır boyunca yani Yavuz Sultan Selim'in Suriye'den, Maraş'tan hatta başlayarak Ta Kahire'ye kadar uzandığı bir sene içinde yani 1516 Mercidabuk ve 1517 arasında bu bölgeyi almış. Bu Yıldırım Savaşı'nı yürüten Varışsal Osmanlı padişahının Yavuz Sultan Selim'in halefleri de bu bölgeyi idare etmişler. Hatta şunu söyleyeyim Anadolu'dan ve Rumeli'den daha gevşek daha az yer yer tımar sistemi veya aksine uygulamalar vakıfların geniş ölçüde yayılmasıyla dört asır Osmanlı burada kalmış. Birinci Cihan harminde 1918'de 17-18'de Suriye itibariyle 18'dir ve Halep elde kalmıştı mütarekede. Bu uzun savaştan sonra elden çıkmıştır. Ve ondan sonra Doğu Arap ülkelerinin yani bu maçlık dünyasının İngiltere ve Fransa'nın bölüşümü arasındaki kaderi bugünlere kadar getirmiştir. La mirzah bir beden, bir beden, bir bu bölgede Yahudiler var mıydı? Elbette ki. İsrail denen Filistin'in bir kısmı Yahudi ırkının, Yahudi ulusunun, beni İsrail'in anavatanıdır Ne var ki tarihi muhtelif zamanlarında Yahudi ırkı buralardan sürünmüş, başka yerlere yerleşmiştir. Bu sürgün hayatını tarihi bilgiler ve deliller kadar menkibeler de kendine göre anlatmaktadır ama çok açık bir pasaj daha vardır. o da bilhassa milattan sonra 70'te İmparator Titus zamanında mabedin tekrardan yıkılması bu ikinci mabed yıkımı sayılıyor ve Yahudi kavminin etrafa sürülmesidir çok az Yahudi Galilea ve Judea denen kısımda kalmıştır Yahudilik etrafa dağılmıştır Bu dağılmadan evvel de Yahudi kavmi Akdeniz'in muhtelif yerlerinde Mesela İskender kurduğunda 330'larda İskenderiye'de tabii Anadolu şehirlerinde Mesela Millet'te Bir tiyatroda Judion Simeon diyor taşın üzerinde Abone adam Demek ki bütün şehirlerde Zengin fakir koloniler halinde yaşıyorlardı aslında Sempol'ün yaydığı Hristiyanlık doğrudan doğruya Yahudi cemaatları ve onların her yerdeki sinagoglarında propagandası yapılmıştır. Çünkü Sempol bir haham olarak sinagoglara girip konuşma özgürlüğüne sahipti bütün yetişkin Yahudi erkekleri gibi. Yahudi olan yerde ön planda Hristiyanlık tutunmuştur. İslam fetihleri başladığı zaman ki bu biliyorsunuz Hazreti Ömer devridir. Filistin ve Mısır aşağı yukarı paralel zamanlarda fethedilmiştir. Her ikisinde de komutan Amr ibnül As ve bu bölgede çok ilginçtir. Araplar, Müslümanlar geldikleri zaman Arapça çok az yerlerde adalar halinde, çölde konuşuluyordu. Yaygın dil Aramca idi. Yahudilerin kendi dili olan İbranca ise artık sadece dua kitaplarında ve sinagoglarda yaşıyordu. <Gülüyor> Aramca'nın Arapça'ya dönüşümü nasıl oldu? Hiç karanlık bir olay değil. Birbirine yakın Sami diller, benzeşen diller, İbranca ve Aramca birbirine çok benzeştiği için M.Ö. 2. asırda bütün bir bölgede İbranca silinmiş, diğer Kaldani dili silinmiş, yerine Aramca almıştı. Şimdi de Aramca'nın yerine Arapça alıyordu. O gün bile artık Suriye'de eksilse, ortadan kalksa bile yer yer aramca konuşulan küçük köyler vardı. Bizim ülkemizde de vardı. Bunlar bilhassa 2. Cihan Harbi'nden sonra yavaş yavaş silindi ve bu dili konuşan Yahudiler İsrail'e göç ettikleri için silindi. Şimdi, mülginç bir dönem içindeyiz. Arapça İslamla birlikte bu bölgeye yayılıyor ve karşımıza daha evvelden Musevilerin yaşadığı, sonra Hristiyan cemaatlerin yaşadığı ve nihayet Müslümanlaşan bir bölge çıkıyor. Bu Filistin'in 17. 18. asırlardaki yapısı çok açıktır. Bu ülkede muhtelif diller en başta Arapça çok az bu sefer İspanya'dan göç edip gelen safarat Yahudiler hakim 19. yüzyılda yeni bir unsur ortaya çıkıyor Doğu Avrupa'dan gelen Yahudiler bunlar bilhassa Rusya İmparatorluğunda ki o zaman Polonya'nın doğusu da Rusya'nın elindeydi ve Orta Avrupa'daki gördükleri itilip kakılmadan dolayı ve zor hayatlarından dolayı kurtuluşu İsrail'de görenler hani geleneksel inanışları gelecek yıl Kudüs'te Yerusalem'de buluşalım neşidesini takip ederek geliyorlar bu gelenler ilk başta belki çok büyük zorlukla karşılaşmadılar ama Zamanla bölgedeki Arapların bunlara itirazıyla birlikte Osmanlı hükümeti vaziyete el koydu. Ve çok ilginç bir şekilde Rusya'dan gelenlerin göçü durduruldu. Bu sefer ne yaptılar? Amerikalı olarak geldiler. Kudüs'ün Amerikalı konsolosu olan Salah Merril'in mesela bu konuda çok büyük rolü olmuştur işin daha da ilginci müttefikimiz olmaya başlayan Almanya ve onun Baron Rosen Alten gibi konsolosları buradaki Alman Yahudi göçünü Yidiş konuşanları Alman kültürüne yakın olanları teşvik ediyorlardı. Ve Filistin topraklarına sadece Almanca konuşan Yahudiler değil bizzatihi Hristiyan Almanlar da köşediyordu. Emek Rafayim, Valhalla gibi birtakım koloniler vardır. Hayfa'dan güneye kadar uzanan. Hatta Türk idaresinin kurduğu Berşaba'nın civarında bile vardır bunlar. Ve böylelikle Filistin çok dilli bir toprak şey. olmaya başladı. Şey. Bu çok dilli toprağın içine Nihayet 1878 Rus Türk Harbi'nden sonra Dobruca ve Bulgaristan'dan kopup göç etmek zorunda kalan Çerkezler de katıldılar. Bazı Çerkez köyleri ve Rusya'dan atılan kabileler de Filistin'e yerleşti. Bu Farih Rıfkı Atay'ın Söğüt ağaçlarından bu köyler tanınır. Anadolu'nun Söğüt ağacı Çerkez köyleri sayesinde Filistin'e gelmiştir gibi bir işareti var. Hakikaten Filistin artık çok halklı olmaya başlamıştı. İdarenin göçü önlemesi, dengeyi sağlamasına rağmen her zaman bir yam yol bulunuyordu. Bugün Filistin topraklarında 2. Abdülhamit Han bu sınırsız göçü önleyen bir hükümdar olarak kut sanır. Fakat öte yandan göçün bu zaman başladığı da bilinir. Bununla bir. İki buçuk milyon Yahudi Rusya'yı terk etmiştir, Rusya İmparatorluk topraklarını. Bunların hemen hepsi Amerika, Kanada, Güney Amerika gibi yerlere göç etmiştir. 30-40 bini geçmiyordu Filistin'e gelip yerleşeni. Vaktaki Avrupa Nazizm denen zulüm dönemine girdi buraya göç edenlerin sayısında da artış başladı. Her şeye rağmen, Birinci Cihan Harbi'nden sonra, Birleşmiş Milletler'in yaptığı taksimatta, bugünkü İsrail'in yarısı bile Yahudilere ait değildi. Bu nereden başladı? Birinci Cihan Harbi'nde, Yahudi ulusu, aslında her iki tarafa da müzahir gibi görünmesine rağmen geleceğin İngiltere'de olduğunu anlamışlardı. Ve nitekim Lord Balfour savaşın hemen ertesinde İsrail'de bir Jewish home, Yahudi ocağı kurulacağını vaat etti. Bu bir Yahudi bağımsızlığı değildi. Zaten Osmanlı zamanında göç edenler de henüz bunu istemiyorlardı kültürel otonomi ve idareye iştirak istiyorlardı. Ama işte gelişen hadiseler dış dünyanın itisiyle bu vaat edilen Jewish home Yahudi ocağı giderek kuvveden fiile çıktı. Ve ne oldu? Yahudiler de silahlanmaya başladılar. Ve olaylar bir iç çatışmayı ardından da Yahudi Devletinin 1948 Mayısında ilanından sonra Arap Devletleri ile Yahudiler arasındaki bir savaşı getirdi. <Gülüyor> Şimdi burada çok değerli arkadaşımız hem Orta Doğu'nun dinleri ve tarihi üzerinde bilgisiyle bize her zaman hayran bırakan ama her şeyden evvel de konuya bir devletler hukukçusunun, uluslararası hukukçunun soğukkanlılığıyla yanaşan dostumuzdan bu Filistin meselesini çatışmanın boyutlarını rica ediyoruz. Sorulardan biri bu. Gelen Yahudiler bilhassa Polonya'dan yani Doğu Rusya'dan göç edenler Osmanlı idaresine nasıl bütünleşiyor, nasıl projeleri var ve onun ötesinde neler tasavvur ediyorlar ve ikincisi bu çatışma yıllarından sonra nasıl bir bir itişme birbirini ayıklama biraz Arapları bölgeden ayıklama ve nasıl bir statü ortaya konma meselesi var çünkü bu statü henüz kabul edilmemiştir ama görünüyor ki kuvvet hak olmaya başlamaktadır e, Hocam e, Polonya Yehudilerinin bu bölgeye yerleşmesi ve Osmanlı yönetimiyle e, ilişkiye geçmesinde tabii bütün bu hikayenin merkezinde yer alan figür doğal olarak David Ben Guryon bir e, Polonya Yahudisi olan ilk ismiyle David Green daha sonra David Ben Guryon ismini alacaktır e, bu şahsın hayatıyla e, bir şekilde ilgilendim çünkü bizim Galatasaraylı çevrelerde e, David Ben Guryon'un Galatasaray mezunu olduğu söylenirdi ben de Biraz araştırdım. Galatasaray mezunu olduğuna dair bir şüphe var ama kesin bir belge yok. Fakat İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 3 sene okumuş. Evet. Ve çok başarılı bir öğrenci. Mezun olamamış çünkü zaten Osmanlı sınırlarından sınır dışı edilmiş. Cemal Paşa'nın e, emriyle. E, fakat ilginç olan şu. E, Cemal Paşa'nın. Cemal Paşa'nın kesinlikle. Evet. Ben Gürion bir Polonya Yahudisi. Hiçbir zaman e, gençliğinde veya ilk gençliğinde diyelim Osmanlı topraklarında yaşamamış. Meşrutiyetin ilanı ile beraber bu topraklarda bir şeylerin değişeceğini seziyor ve e, önce Selaniye sonra İstanbul'a gelip sıfırdan Türkçe öğreniyor. İnanılmaz bir zamanda çok güzel okuma yazma dahil olmak üzere Türkçe öğreniyor. E, hukuk mektebinin sınavlarını geçip eğitimine başlıyor. Gayet başarılı notlarla seyrederken 3. sınıfta e, işte Filistin'de siyonist aktivizm yaparken Cemal Paşa tarafından tutuklanıyor ve sınır dışı ediliyor. Ve aslında Ben bütün ilk ümitleri e, Osmanlı içinde bir çözüm üretmek. Osmanlı'yı yıkmak, parçalamak, ondan bir bölge koparmak falan değil de Osmanlı ile beraber bir çözüm üretmek. E, bunda başarılı olamayınca da bu sefer İngilizlere yöneliyor ve e, İngiliz ordusu içinde bir örgütlenmeye giderek e, kendi siyasi, siyasi hedeflerine doğru ulaşmaya çalışıyor. Hı hı ve orada da tabii yaşadığı çok trajik şeyler var. Osmanlı'dan sınır dışı edilince Osmanlı tebaası olduğu için düşman tebaası sıfatıyla tutuklanıyor ve esir kampına atılıyor Kahire'de. Evet. Sonra işte işler değişiyor, değişik öneriler getiriyor ve İngiliz ordusu içinde bir başka tür örgütlenmeye gidiyorlar. O zaman da böyle var mıydı İngiliz ordusu içinde bir Yahudi örgütler? Var, var evet. ve Yahudi grupları içinde o dönemde ...çok kabaca sol ve sağ diyebileceğimiz temel gruplanmalar var. Sol grubun başında Ben -Gurion yer alıyor. Sağ grubun başında ise Jabotinsky yer Jabotinsky. alıyor. Ve daha sonra ilginç olan İsrail'in kuruluşunda solcular galip çıkıyorlar. Zaten başlangıçtaki iktisadi sistem, siyasi sistemde... E, ...sosyalizme daha yakın bir... E, e, e, ...görlüğü evet. arz ediyor. <gülüyor> Ay yengili bu saç sanallı mücadele. Sonra tabii şey var bugün gidersek Tel Aviv'de bir sokak değil mi cadde uzun cadde Yabotinski. Yabotinski İsrail mesela Yabotinsk bir de Lehtaim Caddesi var. Lehtaim Almanya Yahudisi. Yalnız Yakobson'la birlikte bu Rus Yahudisidir. Ee, ikisi İstanbul'da siyonist temsilci olarak bulundular. Güya Levant Bankası, siyonist bankanın yöneticileri. Bankacılıktan çok politika yaptıkları Türk Yahudileri arasında bir gerçek. Yalnız Osmanlı Yahudileri siyonizme çok yüz vermemişler. O çok açık bir şey. Kesinlikle. Yani bu onların Havsalası ve siyasi programı dışında kalmış. Bir tabi, Osmanlı Yahudilerinin çok önemli bir özelliği daha var. Batıdan gelen milliyetçiliğe yüz vermedikleri görülüyor. Yani o zaman bunu da bir kretyen, Hristiyan bir doktrin ve anlayış olarak gördükleri için vaziyet alıyorlar. Bu çok devam etmiştir. Onun için tabi böyle Siyonizm diye bir umumi akımı yani 19. aslında Theodor Herzl ve arkadaşları tarafından daha çok Almanca konuşulan bölgede ortaya çıkıp Rusça konuşulan bölgede asıl dinamik karakterine sahip olan bu Siyonizmi herkesin benimsemediği çok açıktır. Hocam bir de Ben Gurion ve arkadaşları ki Isaac Benzimi daha sonra Cumhurbaşkanı evet. olacak o da Ben Gurion'la beraber Buraya olarak. geldi evet. E bunlar sosyalist, laik, dinle imanla ne kadar alakaları var ondan da yok, çok şükür değil. Yok tabii mesela o çok açık. O bazı, dünler, bazı Yahudiler, şey Siyonistlerle de ilgisi yok. Bunlar ya çok dindar oluyorlar, mesela iddiatçıların haham başlısı biliyorsun kim olduğunu. Yani e, hiçbir şekilde sevmemiş onu Hiçbir şekilde. Eler, e, ben biliyorum, Karasu'yu da hiç sevmiyor. Burada büyük bir evet, var. Çünkü, evet. Yani, çok açık bir şey bu. Abdülhamid'in tuttuğu, Hahan başı, Moşelevi'dir. Arkadan ondan sonra, iddiatçıların getirdiği adayı, hiçbir şekilde benimsemiyorlar. Tabii benimsenmeyen başka Yahudiler de var. Troçlik biliriz. Onlar artık külliye neredeyse Marks'ta öyle Yahudi kavminin ve ırkının düşmanları şeklinde e, utala ediliyorlar. Şimdi e, bitti bir mesele 48'de İsrail devleti ilan edildi. O ani boşluktan İngiltere çekiliyor. Çekileceğim ve, dediği günden çekileceğim gün önce ben daha ki. beklemeden hemen hiç o zaman ne olacağı belli değil. Tel Avide ilan ediliyor. Bunun arkasında ne oldu? Arap devletleri o zaman başta işte Filistin Ürdün camiasının başındaki Ürdün Krallığı ve diğer Arap devletleri Mısır vesaire savaşa giriştiler. Aynı Bu savaş gayretti. Şey evet. Çok hazırlıksız, çok donanımsız. Çoğunun bağımsızlığı var. Ordusu iyi eğitilmemiş şekildeler bir cep, beş cephede savaş yapılıyor ama bunların eğitimi var onların yok. İsterse on cep olsun. İşte İngiliz subaylar var. falan var şeyden kalma. Birinciden evet, savaşı evet, paketi Glabbaşalar falan. Glabbaşalar, Ürdün ordusunu da eğitiyor ve çok enteresan raporu. Önce bunlara diyor saldırgan olmayı öğretmeliyim diyor yani. O kadar sussever bir yapıları var ki kim savaşçı? Bedeviler. Onlar ama Bedeviler kendilerine göre bir savaş, kendilerine göre bir ideal olabilir. Düzenli bir ordu savaşını alamazsınız. Yani Arap dünyasının durumu çok zor. Müzik <gülüyor> Şimdi burada nasıl bir hukuki ortam söz konusu? Bu toprakları nasıl böldü Birleşmiş Milletler? İşte 48'de hocam meşhur 181 tarihli genel kurul kararı alınıyor ve iki farklı bölge Araplara ve Yahudilere ayol olmak üzere Kudüs'te bunun ortasında bir e, latince ifadesiyle corpus separatum, bir ayrı bölge, ayrı vücut gibi bir Hı -hı. E, statü elde edilmiş. E, uluslararası olacak. Zaten bu üç dinin mukaddes e, şehri Hı -hı. olduğu için hiçbir gruba, hiçbir dine bunun özgülenmemesi, bu üç din tarafından e, özel bir biçimde yönetilmesi öngörülüyor. Da öyle olmuyor tabi. Savaşın seyri e, işte Tukidides ya, e, nasıl seyredeceği asla belli olmayan bir şey varsa savaştır der aynen evet. savaşın nasıl gideceği belli olmuyor ve başlangıçta hiç kimsenin beklenemediği bir biçimde bu ilk siyonist devlet beş cephede başarılı oluyor ve devlet varlığını sürdürüyor sürdürüyor S evet sürdürüyor. ve sonra girdiği yerleri de terk ediyor nedir evet. onlardan biri mesela 48'de ee, Kudüs Kudüs'ü Kudüs böldüler yani benim gittiğim ilk gittiğim Kudüs'te surların içi Ondan sonra Alaaddin Caddesi içeriye doğru ve tabii ki Zeytin Dağı bölgesi Arapların elindeydi, Ürdün'ündü. Buna karşılık Mount Scopus dediğimiz tepedeki yer Romalıların ve o yerin ucunda da Cemal Paşa'nın karargahı varmış. O şöyle bir mi gibi evet Alman Stiftung'u var, Kaiser'in Augusta Stiftung Vakfı. Ee, İmparatoriçe Augusta Vakfı o böyle etraf tepeler Yahudilerin elinde İsrail'in elinde o Mount Scopus ayrı bir bölgeydi ee, birkaç haftada bir Birleşmiş Milletler oradakileri değiştiriyordu yani sabah akşam işe gitme yok ve o arada da mesela Mount Scopus'taki kitapları daha içerideki Emin bölgeye taşımışlar çünkü Eski Kudüs'te yani Siyonistlerin kurduğu yerde üniversitede oraya yapılmıştı evet. bugünkü İbrani Üniversitesi. Bu çok ilginç bir şeydi. Yeni Kudüs'te Osmanlı idaresinin modernizasyonunu görüyorsunuz. Yani belediye binasını, mutasarrıflık binasını, bir takım başka tesisleri... Eski Kudüs'te bildiğimiz eski Kudüs. Şehrin Cıbaran'daki askeri karakollarda böyle biraz Alman tabii, imarisi tabii. gayet düzgün. düzgün. düzgün. Orada Orta Alman kolonizasyonu var. var, Osmanlı modernleşmesi var. Oylani var, ştıldın sammo var. Aslında bizim bilmediğimiz bir şey 19. <gülüyor> asır boyunca bilhassa 2. Abdülhamit ve ardından İttihat Terakki döneminde çok kısa olmasına rağmen Arap ülkeleri müthiş bir modernleşme geçiriyorlar. Anadolu'dan daha hızlı. Yani Halep, Şam, Trablus, Şan, Lübnan, Beyrut sulama vesaire, sulama tesisleri, elektrik, demiryolu vesaire bu yok. Bugünkü statü ne olur artık? Bunu söylemek lazım. Yani ne yapabilirler? E, hocam, Filistin ve Çaylı, uluslararası hukukta en fazla mürekkep akıtılan ama bir türlü neticeye hmm. varılamayan bölgelerden biri. En hassas, en... E, trajik bölgelerden biri ve hiçbir zaman hukukun mükemmel tasarımlarını hayata geçirme imkanı bulamıyorsunuz. İşte evet. 48, 181 sayılı karar iki farklı devlet e, bağımsızlık ortada bilmem Kudüs, Korpus, separatı yürümedi. E, arkasından işte efendim daha yakın tarihlerde 93 Oslo anlaşmaları yapıldı. Evet. E, karşılıklı birbirlerini tanıma en azından varlığını kabullenme e, oldu fakat e, işte siyasetin ve çatışmaların seyri buna müsaade etmedi. Hı hı hı. Araplar Riyad toplantısında bir hiniyet e, şey gösterisinde evet. bulundular. Bir çözüm önerisi getirdiler. Bu da olmadı. E, ve e, şu an bir ara tekrar Kemte'ye bitti toplanıldı, edildi falan filan. Şu an maalesef... E, yani her sefer iki tarafta da keskin unsurlar tabii, kendini gösteriyor. Yani mesela e, büyük katliam suikasttır aslında İsak Rabin olayı. Evet. Bu tabii çok İsrail'in de ne kadar büyük çıkmazlar içinde olduğunu kendi içinde gösteren bir vaka. Şeyde Büyük Ümitler doğmuştu. 88'de Filistin tanındı. Evet. Ama ne olarak tanın, nasıl olarak tanındı hala tartışıyoruz. Halat Filistin tartışıyorlar. Evet tanınıyor evet. bir Filistin otoritesi var. Bir sürdüğünde hükümet midir? Hem evet hem de işte Tunus'taydı, başka yerlere gitti etti falan ama 88'de bir Filistin tanınmıştı. Artık o zaman bir nefes alındı. Bir şeyler yoluna girdi derken olmadı. Hava alamıyor. Hava yani alamıyor. o hükümet Tabii. hava alamıyor. Bunu görüyorsunuz. Ve hükümetin İsrail'deki hükümetlerin meşrebine göre o hava alıyor veya alamıyor. Çok enteresan bu. Ee, ve iş hakikaten yavaş bir ümit beslememize fırsat vermiyor. Ee, memleketin içinde grup grup insanlar artık. İsrail tarafında da çok değişik fikirler var ve çatışma eğilimleri var. Demek ki Orta Doğu e, 4 asrı özletecek durumda. Tabii bunu burada 4 asrı Restorasyonu için söylemiyoruz çünkü kırılmış bir bardaktır, evet. yeniden bir araya gelmesi çok zordur, olmaz zaten. <Gülüyor> Filistin'in karışık tarihinden daha karışık bir hukuki geleceği söz konusu. E nedir burada tekrar çarpıcı noktalar, çelişkiler? Hocam bu çelişkinin en güzel fotoğrafını çeken belge, Uluslararası Adalet Divanı, Lahey'deki meşhur Uluslararası Adalet Divanı'nın 2004 tarihli bir istişari mütalası. Evet. Danışma görüşü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kendisinden bir danışma görüşü istedi. Bu İsrail'in e, Filistin bölgeleri ile Yahudi bölgeleri arasında çektiği kimi zaman 9 metre yüksekliğe varan duvarın, duvarın uluslararası hukuka uygunduğu konusunda bir danışma görüşü istedi. Evet. E, divan çok net bir danışma görüşü verdi duvar, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu duvarın inşasıyla uluslararası insancıl hukuk ihlal edilmiştir. He. Yani siyasi çatışmaları e, sırasında e, çatışmaya katılmayan kişileri koruyan, kısaca böyle tanımlayabiliriz insancılık hukuk ihlal edilmiştir dedi. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı, yani self determination kendi kaderini He. tayin hakkı ihlal edilmiştir dedi. E, Filistin halkının inanç özgürlüğü, sadece Müslümanların değil her dinden Filistin halkının inanç özgürlüğü ihlal edilmiştir. Çünkü Kudüs'teki mukaddes yerlere Varamıyorlar, öyle ulaşamıyorlar öyle. dedi. Bunun dışında ulaşım hakkı, Uluslararası Hukuk'ta yüz komünikasyon istenilen ulaşım hakkı ihlal edilmiştir dedi. Bir dizi çok uzun e, ihlal listesi hazırladı ve İsrail'in derhal bu duvarları yıkması gerekmektedir ve hatta duvarın inşasından mağdur olan kişileri de tazmin etmesi gerekir diye bir e, hmm. donuşma görüşü verdi. Bu karara uyulmadı bu işin en e, hmm. hazin tarafı fakat diğer taraftan da İsrail'in karara uymamasını müdafaa ederken yani savunurken kendisine e, öne sürdüğü gerekçelerden biri biz duvarı yaptık Lahin görüşüne uymadık ve terör saldırıları %90 azaldı diyorlar. Şimdi bu gerçekten yani uluslararası hukukun çaresiz kaldığı bir e, noktayı ifade ediyor çünkü e, bir taraftan divanın görüşü gayet tutarlıydı mevcut uluslararası hukuk hmm. ifade eden ve gayet tutarlı bir e, görüştü hmm. ama diğer taraftan da diyorlar ki hukuka uyarsa canımızı kurtaramayacağız hmm. bu savunma ne kadar doğrudur ne kadar gerçeği yansıtır bu tartışılabilir fakat bu e, danışma görüşü gerçekten uluslararası hukukun aciz kaldığı elinin kolunun bağlı kaldığı e, birkaç çok kritik vakadan birini teşkil ediyor yeni yerleşim bölgelerine gidip gelirken İsrail evet. yurttaşları çok büyük şey yani Zırhlı otomobillerle evet. gidip geliyorlar. Hey! Hey! Hey! Hey! Peki bu durum yani bu işgal bölgelerine Batı Şeria'da yerleşmek belki sorun arttırıyor değil mi? Belki değil muhakkak. E zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da bu e, kolonizasyona, kolonilerin yerleşmesine dur diyen pek çok kararı var. Fakat bunların hepsi tavsiye kararı niteliğinde. Tavsiye kararı. Tavsiye karar. kararı niteliğinde. Ya bu tavsiye kararların çıkmış olması bile kendi başına hukuki bir mucize. Fakat... Peki böyle bir eğilim var mı? Çekilelim diye. E, bu konuda e, mesela... Bu bir... Düşünenler var, aldırış etmeyenler, etmeyenler var. var. Mesela şey e, Araya herkesi çok şaşırtmıştı. Neden e, Sharon gibi yani İsrail politikasında şahinlerin şahini bilinen bir politikacı e, bir takım kolonileri geri çekmeye göze aldı. Üstelik o kolonilerde oturan aşırı dindar ve aşırı e, işte milliyetçi Hı. gruplarında şimşeklerin üzerine çekmek üzere neden böyle bir şey göze aldı dediler. Sonra bunun bir tür satranç hamlesi olduğu yavaş yavaş yani, anlaşıldı. At ya, çekiliyor tekrar gidecek. E, veya yani o bölgede e, belki bir tür iniyet göstererek e, müzakere gücünü kendi tarafına çekmek veya bir takım olaylara sahne olacağı belli olan o bölgeleri biraz e, ne derler? Arındırmak. Bu da olabilir. Arındırmak. Evet. Yani bu demek ki bitmeyecek bir şey. Burada tabii şimdi hukuki yapı sakat. Birleşmiş Milletler organları uluslararası adalet divanı Hiçbir zaman kesin karar verecek bir statüde değil, böyle bir müracaat yok. İstişare mütalaalar bildiriyor. Hüseyin devletler arası davalarda bağlayıcı karar veriyor ve çok nadir birkaç vaka dışında da ki bunların en önemlisi Tahran'daki rehineler davasıdır, devletler tıpış tıpış uyuyorlar. Hiçbir şekilde Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı yani e, kazai kararlarına, niza sonucunda alınan kararlarına, dava sonucu alınan kararlarına hiçbir şekilde itaatsizlik etmiyorlar. Danışma görüşü istendiği zaman bir kere bunu ancak yöreleşmiş milletlerin organları ve e, gerekli görürse onların bir takım ihtisas kuruluşları isteyebiliyor ve adı üstünde danışma görüşü. Evet. istişare mütalağı. Uluslararası hukuk tarihinde çok önemli devrim yapmış danışma görüşleri var. Bütün uluslararası hukukun seyrini e, değiştirenler var. Ama şey bunlardan biri olamadı. E, 2004 e, duvar danışma görüşü danışma bunlardan biri olamadı. Çünkü demek yani gerekti. hukuk e, kuralları fizik kimya kuralları gibi kendiliğinden gerçekleşen kurallar değil bunlara evet. uymak için bir e, insani iradenin olması lazım. Evet. Bu da yok. Evet. Klasik bir şey içindeyiz demek ki yani Klasik bir çözülmezlik içindeyiz. Tragediya zaten çözülmezlik demektir. Yani çözülmezlik unsuru üzerine gidiyor. Bakalım bunu insanlığın görüşü ne kadar değiştirebilecek herhalde iki taraf içinde söz konusudur bu çözülmezlik ve bunun getirdiği sorunlar hocam bu bahsettiğiniz 4 asırlık Pax, Otomanika Osmanlı barışı yani. içinde sizin de buyurduğunuz gibi bardak kırıldı artık onu yapıştırıp da tekrar suçmak gibi kırıldı, evet. şansımız yok fakat e, Filistin'de benim rastladığım insanlar farklı dinlerden, farklı mezheplerden pek çoğu Osmanlı döneminden hasretle bahsediyorlar 67'de de bize böyle nerede Osmanlı demişlerdi e onu bilmiyoruz. O Osmanlıyı kim kovaladı? Bizde beraber mi kovaladık? Beseryet böyledir. İyi olanı kovalar sonra arar.